Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men tabi'ahun bi ihsan illa yevmi الدin. Ama ba'd. Evet. Kur'an-ı Kerim'in son düzünün, adiyat suresinin tefsirindeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Vel adiyati. Vel adiyati. Buradaki vav. Bildiğiniz üzere. Vavul kasem. Yemin vavu. Vallahi diye yemin ederken söylediğimiz valdaki kasem yemin kasemi Allahu Teala yaratan olarak yarattıklarının dilediğiiyle ne yapabilir yemin edebilir bu bas Sema izatilburuç Semaya yemin olsun değil mi va Duha duhaya yemin olsun ve din incire yemin olsun Burada allah Teala vel adiyat. Bir şeye yemin ediyor. allah Teala burada bir şeye yemin ediyor. Buradaki yemin ettiği şey vel adiyat. Koşan. Koşuşturan şeyler. Tabi yani adı kelimesi Arapça'da koşmak anlamına geliyor. Koşmak. Burada koşan şeylerden maksat nedir? Kasıt nedir? Tabi burada tefsire dönmemiz lazım. Buradaki koşan şeylerden kasıt koşan, koşuşturan yani böyle koşan evet. anlamında buradaki kasıt bir görüşe göre deve bir görüşe göre nedir? At. Ancak müfessirlerin cumhuru, müfessirlerin çoğulu çoğunluğu diyor ki buradaki kasıt nedir? Atlar. Çünkü ayette gelen bir sonraki e, surede gelen bir ayetler bize e, onu ifade ediyor. Savaştan, savaşa dalan, savaşa giren anlamlarına gelebilecek kelimeler var. Diyor ki vel adiyat vel adiyati o koşan atlara yemin olsun zabha zabha kelimesi nefes demek. Nefes nefese kalan. Yani Soluk soluğa, nefes nefese koşan atlara yemin olsun. allah Teala burada ne yapıyor? Yaratmış olduğu mahlukattan, büyük azim olan mahlukattan bir şeyle yemin ediyor. Siz beşer olarak, insan olarak, mahluk olarak ancak Allah'ın adına ne yaparız? Yemin ederiz. Bizler için e, yemin ancak Allah'ın adıyla olur. Ama allah Teala burada Kur'an-ı Kerim'de dikkatleri çekmek için, insanların dikkatini çekmek için yeminle başlıyor. Yeminden sonra da bize bir haber verilecek. Bir haber gelecek. Şimdi burada da böyle. Bütün sorularda böyle. Koşan atlara yemin olsun. Şimdi hani diyoruz kendi kendimize nereden çıktı bu? Ne demek? Koşan atlara yemin yani allah Teala bize böyle kendimize gelmemizi, aklımızı, zihnimizi toparlamamızı az sonra verilecek habere odaklanmamızı istiyor. O atlar ki ve'l-aadiyati koşarlar dabha. Nasıl koşarlar? Soluk soluğa. Şimdi biz deminden de söylediğimiz gibi yani at görmüşüz, ne belakat biliyoruz, ne nefes alan atın soluk almasını biliyoruz. Ama böyle köyde yaşayan, savaş meydanında olan atlarla beraber büyüyen bir insanı düşünün. Hemen gözünün önünde ne yapar? Bu at canlanır. Soluk soluğa kalması, atın böyle kısrak koşması. Değil mi? zaten sizin memlekette at var değil mi? Biniyor musun zaten? Hem biniyorlar hem yiyorlar. Fel <gülüyor> muriyati Felmuriati kadha. Muriat ateş çıkaran, kıvılcım çıkaran demek. Felmuriat atlar koştukça, ayakları yere vurdukça, taşa vurdukça taşları birbirine vurduruyor. Nasıl çakıl taşlarını birbirine vurduğu zaman bir kıvılcım çıkıyor. Allah Teala diyor, "Felmuriati kadha." Koşarak, koştuklarında ne yapın? Ateş çıkaran, kıvılcım çıkaran atlara Yemin olsun. Fel <Sessizlik> subha. Sabah vaktinde saldıran. Sabah vaktinde genelde savaş ne zaman başlar? Sabık sabah başlar. Yani böyle İstanbul'un fethini bile okurken dinlerken bilirsiniz. Ordu ne zaman giriyor? Sabah. Niye sabah? Peygamber Efendimiz'in de sünneti bu. Sabah girecekse bir yere saldırıyor. Çünkü insanlar en gafil dönemde, uyku döneminde, yahut bile sersem tabiri caizse, henüz kendini ne yapamamış, toparlayamamış halde. Bir uyku açılacak, kendine gelecek. Bir öğlen saldırmak var, bir de sabah hücum etmek var. Subha, <Gülüyor> <gülüyor> Sabah vakti abanlara, yapanlara? Hücuma geçenlere, baskın yapanlara. فَوَسَطْنَ بِهِ cema Düşmanın ortasına dalan atlara yemin olsun. Genelde atlarla ne yapılıyor? Düşmanın ortasına dalıyor. Süvariler hücum ediyorlar. allah Teala bütün bunlara yemin etti. Şimdi şimdi haber geliyor. Ne oldu? Bize bir haber veriliyor allah Teala. Şimdi bakın haber geldi. اِنَّ insane لِرَبِّهِ Lekenud, muhakkak ki insan Rabbine karşı kenuttur. Yani bu az önce okuduğumuz atlarla alakalı, bu vasıflarla alakalı yeminler geldi ya. Bunların ardından bize verilecek haber kendisi adına yemin edilen konu bu. Ne o? İnsan Rabbine karşı nedir? Lekenud, kenud, kenut, kenuttur. Kenud ne demek? Kenud, namkör demek. Namkördür. Allah sana böyle buyuruyor. Hasan Basri diyor ki Rahimahullah <gülüyor> bu kenut kelimesinin tefsirini yaparken diyor ki o huvel kefur son derece namkör olan ellezî yuiddul masâibe yuiddul masâibe musibetleri sayan ve yensa ni'me rabbihi Rabbinin nimetlerini unutandır. Yani Musibetleri, başına gelen sıkıntıları sayarak unutmayan ama Rabbinin nimetlerini unutandır diyor. Gerçekten de insan böyle lekanut. Allahu Teala yarattığı insandan bize böyle haber veriyor. İnsan namçırdır. Namçırlığı deney. Başa gelen musibetleri hiç unutmaz. Halbuki verilen nimetler Allahu Teala'nın verdiği böyle imkanlara İmkanları unutur. İnnel insaneli Rabbihi kanud İşte insanoğlu böyle. Namkör. Hem Rabbine karşı namkör. Hem ana babasına karşı namkör. Değil mi? allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sürekli Rabbine ibadet etmesi gerektiğini, anne babaya iyi davranması gerektiğini, insanoğluna sürekli öğretiyor. allah Teala insanı yoktan var etmiş. Yoktan var etmiş. Yaratılış serüvenine baktığın zaman bir su. Sudan meydana gelmişsin. Ama bakıyorsun ki dünyayı o yaratmış haliyle insan ben yarattım şekliyle yeryüzünde geziyor. Yani söylüyoruz. Allah-u Teala insanı o kadar aciz yaratmış ki insan karnında o maddeyle, dışkıyla gezen bir yaratık. Karnında o kadar aciz ama bir de bakıyorsun ki namkörlüğünün yanında bir de kibirlenme olabiliyor. Kibirlenme olabiliyor. Namkörlüğün bir başkası da nedir? Seni yoktan var eden Rabbini bırakıp da başkasına ibadet etmen, başkasına yönelmen, başkasına yalvarman, başkasından medet beklemendir. Bu da en büyük namkörlük. Yani allah Teala seni yaratan, sana rızık veren, hayat bahçeden, sağlık sıhhat veren o yüce Rabbin. Onu bırakmışsın, anda başka bir yere yöneliyorsun, teveccüh ediyorsun. Medet diyorsun, yetiş diyorsun, savs diyorsun. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Ud'uni estecib lekum. Bana dua edin size icabet edeyim. Bana dua edin diyor. Bana dua edin. Bu da bir namkörlük. Ardından diyor ki Allah-u Teala ala zâlike leşehid. İnnehu muhakkak ki o ala zâlike. Buna. Yani bu namkörlüğe La şahittir. Buradaki innehu o kime dönüyor? Allah'a mı? Yani Allah'ı mı kastediyor yoksa insan mı kastediyor? <gülüyor> İkisi de mümkün. Yani insanoğlu kendisinin namkör olduğuna şahittir. Evet. Allah da insanın namkör olduğuna şahittir. Allah da bunu zaten ne yapıyor? Biliyor. Ve innehu li hubbil hayr <gülüyor> la şadid. İnsanoğlu hayrı sevmede çok şiddetlidir, çok azimlidir. Buradaki hayırdan maksat ne? Ya, ya. Dünya. Kur'an-ı Kerim'de dünya hayır olarak zikrediliyor. Bazı ayet-i ay bu, bu da onlardan bir tanesi. İnnehu lihubbil hayri leşedid. Efe la ya'lemu. Allah-u burada insanları allah Teala burada insanları tehdit ediyor, korkutuyor. İnsan diyor bilmez mi? Neyi bilmez mi? İza bu'sir ma fil kubur. Kabirden çıkarılacaklarını, kabirlerin içindekileri fışkırtacağını, atacağını. Aleykümselam. Yani insanoğlu kabirdekilerin, kabirde yatanların dışarı fışkırtacağı gün şunu bilmez mi? Ve husila ma fi's sudur. Kalplerde olan ...insanların içlerinde olan şeylerin ortaya döküleceğini. Çünkü... ...dışta olan şeyler gözüken şeyler. Namaz, zekat... ...oruç... ...hac, tavaf... ...ama kalpte olanları ortaya dökmek o kadar kolay değil. Bu da ne zaman olacak? Kıyamet günü olacak. Allah'a veren her şeyi ortaya çıkaracak. Yani kalbi ameller de ortaya dökülecek, çıkarılacak. İşte bugün kabirlerin insanları fışkırttığı, kalptekinlerin ortaya döküldüğü gün, insan şunu bilmez mi? اِنَّ رَبَّهُمْ بِيْمْ la لَحَبِيرٌ İşte o gün allah Teala insanın yaptığı her şeyden kabir haberdardır. allah Teala'nın ilminden kaçacak, basarından kaçacak, hesabından kaçacak, irili ufaklı hiçbir şey yoktur. Bugün Kers Suresinde okudu ya, o gün mücrimler, günahkarlar diyecek ki, Ma lihazel kitap. Bu kitaba ne oluyor? Nasıl bir kitap bu kitap? La <lâ> yugadir sagiraten ve la kebiraten. Hiç küçük büyük bir şey bırakmamış illa ahsaha. Her şeyi saymış. Yani küçük küçük büyük hiçbir şey bırakmamış. Her şeyi bu kitap saymış diyecekler günah eder. Allah s.a. bizlere diyecek ki kıyamet gününde ikra kitabek. Haydi kitabını oku. Herkes kitabını açık bulacak. Herkesin kitabı açık alır gelecek. Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Ve diyecek ki Allah'ın Kefâ bi nefsikel yevme Bugün sana kendi nefsin hesap sarucu olarak yeter. Başkasına gerek yok. Kendi kendini sen zaten ne yapıyorsun insan olarak? Biliyorsun. Açıklarını biliyorsun. Değil mi? Hatanı biliyorsun. eksiklerini biliyorsun. Ve hesabını sen kendi kendine gör diyecek allah Teala. Yani bu sana kendin yeter aslında. Ama ona rağmen adaleti gereği Allah Teala buyuruyor ya: "Yevmete teşhedü aleyhim elsınatuhum." O gün insanlara dilleri ne yapacak? Şahitlik yapacak. Dil konuşacak. Ve eydihim eller konuşacak. Ve erculuhum ayaklar. İme kânu ya'melun. İnsanların yaptığı amellerin karşılığında amellere şahitlik etmek için o gün dil konuşacak, el konuşacak ve ayaklar konuşacak. İşte Allah-u Teala bu surede bizlere insanoğlunun namkörlüğünden bahsediyor. Diyor ki insanoğlu namkördür. Ve insanoğlu şunu unutmasın. Kabirlerden fışkırılacak. Yani kabre girmeyi inkar eden insan var mıdır? Yoktu, yani, niye İn İnkar eden adam direkt götür hastaneye tedavi et. Değil mi? Yani kabre girmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ölüm denen bir şey yok. Siz konuşuyorsunuz ama ne ölümü ne kabri Herkes ebedi bu dünyada. Çürümek filan yok. Diyen bir adama ne dersiniz? Ben dersin tedavi olursun. Çünkü niye? Yani ölüm insanın elini sobaya yaklaştırdığı zaman yanması nasıl bir haksa, hakikatse, Ölüm de böyle bir hak ve hakikat. Yani bir insan elini sobaya yaklaştırıp bu yakmaz diyorsa, elini habire yaklaştırıyorsa bu adama ne yaparsın? Bu adamı hastaneye götürürsün, kontrol altını alırsın. Olmadı onu diyorum. Ha, ölümü de inkar eden insan olamaz. O halde ölüm bu kadar haksa allah Teala bizi bakın ölümle korkutup ölümden sonrasıyla da korkutuyor. Diyor ki kabirlerden fışkırılacağınız gün. Kalpteki şeyler yani kabirlerden yani böyle yani kabirden böyle insanlar ne yapacak? E, bitki gibi, nemat gibi çıkacaklar. Yani orada diriliş böyle bir diriliş olacak ki bize aslında bu ifadeler şunu anlatıyor. Yani kabirlerden Öyle bir şekilde çıkacağız ki hakiki anlamda çıkacağız. Yani biz genelde bu kabirden dirilmeyi, kabirden haş olmayı, yeniden uyanmayı ne olarak şey yapıyoruz, algılıyoruz? Böyle soyut ruh, sanki hayır bu bedenle, bu el, bu göz, bu kulak, üzerindeki toprakla birlikte, sünnetsiz, ayakkabıların çıplak. Yani böyle düşünün birden kalkmışsın böyle bakıyorsun sağına soluna sahneyi düşünün. Yani Allah-u Teala bu şekilde kalkacağımızı izah veriyor. Yani hakiki bir diriliş. İnsanlar sünnetsiz bir şekilde yani anadan doğduğu şekliyle. Yani o hal geri dönecek. O hal geri dönecek. Ayakkabısız. Çıplak, elbisesiz. yaş Nasıl? Yani yaş bir şey var mı? Yaşlarken? derken? Yani şu yaşta, dönecek, yaşta dönecek bir şey var mı? Ha bilmiyorum. Yani yaş olarak yani Anadan doğduğumuz şekliyle 3 aylık, 5 aylık, 50 O asıl ne? itibariyle. Allah-u bizleri ne yapacak? Asıl itibariyle anadan doğduğumuz şekliyle Olayın dehşet anı. Yani insanların belki de... Yani o gün... E, ne oluyor? Bu vücut benim ama... Tanımadığım şeyler de var diyebileceği bir gün belki de. Şiddetle her şeyin... Yani korkuyla her şeyin... E, insanı böyle kendinden geçireceği bir gün. Sahne çok vahim. Bunu düşünmek lazım. Yani bu sahneyle... Herkes karşılaşacak. Kimsenin bu, bu sahneden neyi yok? Kurtulma imkanı yok. O gün... O gün... E, Çocuklar ağrır. Kıyamet sahnesini düşünün. Saçların ağracağı. kuran Ya Kerim'de öyle buluyor. Çocukların saçları ağracak o gün diyor. O, o sebeple bugün hazırlanmak lazım. allah Teala bizleri bu ayette geçen kenut kullarından eylemesin. Neydi Kenud? Hasan Bahsir'in dediği gibi namkör. Nam ne, ne demek? Nimetleri unutan, musibetleri sayan demek. Evet, usulden test değil burada kalalım. Subhanakallahumma, bihamdik. la